1785 numaralı konu, Hazreti Ali'nin vurulduktan sonra oğlu Hasan'a nasihatta bulunması, Hazreti Hasan, İbni Mücem tarafından hançerle ağır şekilde yaralanan babası Hazreti Ali'nin huzuruna ağlayarak girdi, Hz. Ali ona niçin ağladığını sordu, o da, sen ahiretin ilk, dünyanınsa son gününde bulunduğun bir sırada nasıl ağlamayayım, cevabını verdi, bunun üzerine Hazreti Ali, oğlum, dörden nasihattan oluşan su sözlerimi iyi dinle ve sakın unutma, çünkü bunları unutmadığın sürece hiçbir şey sana zarar veremez, dedi. Hz. Hasan'ın, babacığım, bunlar nedir, demesi üzerine de şöyle buyurdu. En büyük zenginlik akıl, en büyük fakirlikse ahmaklıktır. En büyük cehalet, bilgisizlik, kendini beğenmişlik, en büyük şeref de güzel ahlaktır. Hazreti Hasan, babacığım diğerleri nelerdir, diye sorunca Hazreti Ali şunları söyledi, sakın ahmaklarla arkadaş olma, çünkü ahmak bir insan fayda vereyim derken sana zarar verir, sakın yalancılarla dost ve arkadaş olma, çünkü böyle bir insan sana uzakları yakın, yakınları ise uzak gösterir, sakın cimrilerle dost olayım deme, çünkü ihtiyacının olduğu şeyleri senden esirger, Sakın kötü insanlarla arkadaşlık yapma, çünkü kötüler seni çok ucuz bir şey dahi satar. Hazreti Ali, oğlu Hazreti Hasan'a şunları söylemiştir. En iyi dost güzel ahlak, en iyi arkadaşsa akıldır. Edebde de en güzel mirastır. İnsanın kendisini beğenmesinden daha büyük vahşet yoktur. Hazreti Ali oğlu Hasan'a şöyle nasihat etmiştir. Söyleyene değil, söylediği şeylere bak. Menfaata dayanmayanların dışında bütün dostluklar bir yerde kesilmeye mahkumdur.